Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip Müslüman olarak mı vefat etti acaba? Keşke Müslüman olsaydı. Zaten e, Ehl-i Sünnet kaynaklarında e, Ebu Talip maalesef e, Müslüman olamamış. Ebu Cehil a, ölümü sırasında orada mevcut. Resulullah Aleyhisselam Müslüman olmasını istiyor. Bir ona bakıyor, bir de Ebu Cehil'in e, bozuk zihniyetini orada... E, Sergilemesine şahit oluyor. Diyor ki ya sen nasıl olur da yani e, İslam'a girersin tarzında tahrikleri var. Evet. Böyle bir mücadele olmuş. Resulullah Aleyhisselam çok istemiş amcasının Müslüman olmasını. Fakat maalesef yani e, bu Mekke kadınları bana ne der gibi bir düşünceyle İslam'ı kabul etmemiş etseydi bir numaralı insan olacaktı. Yani bir numara. Fakat bu iman meselesi farklı bir meseledir. Bir peygamberin amcası olmanız, babası olmanız, oğlu olmanız kafi değil. Yani Nuh Aleyhisselam'ın eşi, çocuklarının bir kısmı ne yaptılar? Müslüman olmadılar yani. Peygamberlerini tasdik etmediler, babalarını tasdik etmediler. O noktada bir sıkıntı oldu. Ancak Şia kaynakları Nebu Talib'in Müslüman olduğu falan gibi şeyler söylüyor ise de doğru değil.